Sessizlik Kulesi Dahme, maddesine bakınız. Dahme, mecusilikte bir kişi öldüğünde cesedinin konulduğu yerleşim alanlarından uzak ve yüksek bir tepede inşa edilmiş mekan.